ırkçılığa karşı vermiş olduğu mücadelesinden asla yılmayan, tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilen Amerikalı boksör Muhammed Ali'nin hayat hikayesi sizlerle. Müslüman olmadan önce ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942 tarihinde Amerikan'ın Louisville şehrinde babası Cassius Marcellus Clay ve annesi Odessa Grady Clay'in oğlu olarak dünyaya geldi. Cassius Clay'in babası Cassius Marcellus Clay sokak levhalarını boyayan bir boyacı, annesi Odessa Grady Clay ise ev hanımıydı. Eğitim hayatına Louisville'de başlayan Cassius, sahip olduğu disleksi nedeniyle derslerinde oldukça zorlandı. 1954 yılında babasının kendisine hediye ettiği kırmızı renkli şıvin bisikletini çaldırdı. Bu olaya oldukça sinirlenen Cassius, karakola gidip polisi şikayette bulundu. Oradakilere hırsızı yakalayıp dövmek istediğini söyleyince, polis memuru Joe S. B. Martin önce boks yapmayı öğrenmesi gerektiğini, eğer isterse kendisine öğretebileceğini iletti. Cassius bu teklifi kabul ederek boks öğrenmeye başladı. Antrenmanlara devam eden Cassius, boksta başarılı olmak için daha profesyonel bir destek alması gerektiğinin farkına vardı. Ve antrenörünü değiştirerek Fred Stoner ile çalışmaya başladı. 1954 yılının Kasım ayında, İlk amatör boks maçını Rani Okife karşı yapan Cassius, mücadeleden hakemlerin verdiği kararla galip ayrıldı. 1960 yılında İtalya'da düzenlenen olimpiyatlara katılan Cassius, finale karşılaştığı Polonyalı boksör Zbigniew Pietrzkowski'yı yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Cassius Clay, olimpiyatlarda kazandığı bu başarının ardından, arkadaşıyla birlikte Louisville'de bulunan bir restorana gitti. Garsonun sadece beyazlara hizmet verdiklerini söylemesi üzerine Cassius Clay, "Ben bu ülke için olimpiyatlara katıldım ve şampiyon oldum. Bunu mal ediyorum." diyerek garsonla tartışmaya başladı. Garsonun kendisine servis yapmayı tekrar reddetmesi üzerine restorandan çıkan Cassius Clay olimpiyatlarda kazandığı altın madalyayı Ohio nehrine fırlattı. 29 Ekim 1960 tarihinde ilk profesyonel boks maçını Tony Hunsaker'a karşı yapan Cassius Clay karşılaşmayı kazandı. 25 Şubat 1964 tarihinde Sunny Linton ile ünvan maçına çıkan Cassius Clay 7. roundda rakibini nakat ederek dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Uzun süredir içinde bulunduğu koşulları sorgulayan kesius Clay, kökenini araştırmaya karar verdi. Yaptığı araştırma sonucunda Afrika kökenli olduğunu ve dedelerinin İslam dinine inandığı bilgisine ulaşan kesius Clay, siyah-beyaz ayırımına karşı çıkmasının yanında hak ve eşitliği de savunduğu için İslam dinini seçtiğini açıkladı ve adını Muhammed Ali olarak değiştirdi. Bu kararın ardından üstünde gün geçtikçe artan bir baskı oluşmaya başladı. Ancak Muhammed Ali tüm bu olumsuzluklara rağmen inancına bağlı kalmaya devam etti. 1965 yılının Mayıs ayında ünvanını korumak için Sonny Linston'a karşı rövanş maçına çıktı. İki dakikadan az süren mücadele sonunda rakibini nakavt ederek yenen Muhammed Ali... Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ünvanını korudu. 1966 yılının Şubat ayında Amerikan hükümeti tarafından acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağrılan Muhammed Ali, ''Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar. Neden onlarla savaşayım?'' sözlerini kullanarak savaşa katılmayı reddetti. Verdiği bu karar sonrası Muhammed Ali hakkında dava açıldı. Ve 28 Nisan 1967 tarihinde önce Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ünvanı elinden alındı. Daha sonra da New York Eyaleti Atletizm Komisyonu tarafından boks lisansı askıya alındı. 20 Haziran 1967 tarihinde mahkeme tarafından askere gitmeyi reddetmek suçundan mahkum edilen Muhammed Ali, 5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Kefalet ücretini ödeyip serbest kalan Muhammed Ali, hakkında verilen mahkeme kararının Amerika Yüksek Mahkemesi'nde tekrar incelenmesini talep etti. Savaş karşıtı olan kolej ve üniversitelerde konuşmalar yapan Muhammed Ali, Vietnam Savaşı'nın uzamasının da etkisiyle kendisine verilen desteği zamanla arttırmaya başladı. 11 Ağustos 1970 tarihinde Atlanta Şehri Atletizm Komisyonu tarafından boks yapma izni verilen Muhammed Ali, ilk boks maçını 26 Ekim 1970 tarihinde Jerry Corey ile yaptı ve karşılaşmayı kazandı. 8 Mart 1971 tarihinde New York'ta Joe Frazier ile boks maçına çıkan Muhammed Ali, profesyonel kariyerindeki ilk mağlubiyetini aldı. Birçok Amerikalı tarafından yüzyılın boks maçı olarak adlandırılan bu karşılaşmada Muhammed Ali, savaş karşıtları Joe Frazier'da savaş yanlıları için bir sembol olarak görüldü. 30 Ekim 1974 tarihinde George Foreman'ı 8. roundda nakavt ederek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ünvanını geri aldı. Mücadeleyi canlı yayında Dünya çapında yaklaşık 1 milyar kişi izledi ve o dönemde bu rakam bir rekor olarak kayıtlara geçti. 1976 yılında Japon Antonio Inoki ile bir dövüş müsabakası yapan Muhammed Ali, karşılaşma sırasında aldığı darbeler nedeniyle bacağında pıhtı oluştu. Bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Muhammed Ali, Doktorların uyguladığı tedavi sonrası sağlığına yeniden kavuştu. Ancak bacaklarında oluşan hasar, boks kariyerinde performansını olumsuz yönde etkiledi. 15 Şubat 1978 tarihinde Leon Spinks ile karşılaşan Muhammed Ali, hakemlerin verdiği kararla hem karşılaşmayı hem de ünvanını kaybetti. 15 Eylül 1978 tarihinde rövanş maçına çıkan Muhammed Ali, karşılaşmayı kazanarak Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ünvanını geri aldı ve bu ünvanı üçüncü kez kazanan ilk boksör olarak adını tarihe yazdırdı. Karşılaşmayı izleyen biletli seyirci sayısı ve toplanan gişe hasılatı o dönemde bir boks müsabakasında gerçekleşen en yüksek rakamlar olarak tarihe geçti. 27 Haziran 1979 tarihinde Muhammed Ali, 37 yaşında profesyonel boks kariyerini noktaladığını açıkladı. Cömert bir yaşam tarzına sahip olan Muhammed Ali, boksu bırakmasının ardından serveti hızlı bir şekilde azaldı. Bu durumdan rahatsızlık duyup 1980 yılında boksa geri dönen Muhammed Ali, çıktığı iki maçı da kaybetmesinin ardından 11 Aralık 1981 tarihinde boksu bıraktığını açıkladı. Boks kariyeri boyunca kafasına aldığı darbeler nedeniyle 1984 yılında doktorlar tarafından Muhammed Ali'ye Parkinson tanısı kondu. 1990 yılında Körfez Savaşı başlamadan önce Irak'a giderek Saddam Hüseyin ile görüşen Muhammed Ali esir düşen 15 rehininin iadesini sağladı. 1996 yılında gerçekleşen Atlanta Olimpiyatlarında Muhammed Ali olimpiyat ateşini yaktıktan sonra Ohio Nehri'ne attığı altın madalyanın bir benzeri törenle kendisine geri verildi. 2002 yılında Hollywood bulvarında adının kaldırıma konulacağını öğrenince sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in adını taşıyorum. Bundan dolayı insanların onun adını çiğnemelerine izin veremem. Sözleriyle tepkisini dile getiren Muhammed Ali'yi organizasyonu yapan komite haklı buldu ve isminin yazılı olduğu yıldızlı mermerin duvara monte edilmesine karar verildi. Irkçılığın had safhada olduğu o yılların Amerika'sında ayrımcılığa karşı onurlu bir mücadele veren Muhammed Ali, 3 Haziran 2016 tarihinde septik şok nedeniyle Arizona'nın Phoenix kentinde bulunan hastanede hayata yumdu. 10 Haziran 2016 tarihinde dünya çapında yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izlenen cenaze töreninin ardından Muhammed Ali Kevhil mezarlığına defnedildi. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz.